Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. 2019 yılında Change.org'da en başarılı kampanyalar çevre alanındaydı. Çevre konusunda başlatılan kampanyalardan 13'ü istenen değişimin gerçekleşmesiyle başarılı olmuştu. 2020 yılında da her hafta çevre alanında çok sayıda kampanya açılmaya ve kampanyalar başarılı olmaya devam ediyor. Daha önce de programımızda yer verdiğimiz bir kampanya. Denizli Avdan Termik Santrali'ne karşı başlatılan kampanya. Burada bir başarı haberi var. Change.org Taksim Avdan Termik adresinde Avdan Mahallesi halkının yürüttüğü kampanyaya 15 bine yakın kişi imza atmıştı. Proje mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği yani SÜT'te de bir basın açıklaması yaptı. Türlerin yok olmasına, doğamızı onararak geri kazanma ve koruma gereğine dikkat çekti. Dedi ki: "Güzelim, dünyamızda birbirimizin ve tüm türlerin kıymetini bilelim. Doğa ile uyumlu yaşayalım." Bitki, hayvan, mikroorganizma olarak tanımlanan yer küredeki 13 milyon çeşitliliğin yaşamımızı benzersiz kılan biyolojik çeşitlilik zenginliğimizin 1 milyon türü giderek yok oluyor. Bu suç insana ait diyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu. Çevresini kirleten, iklimini değiştiren, doğadaki dengeleri bozan insan gıda güvenliği ve su temini ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Bu gidişata dur demek ekosistemleri onarmak, yenilemek ve korumak gerekli. Dünya Çevre Günü dijital kampanya ile de Kutlanıyor. Doğa için başlıklı etikette dijital ortamda dünyamızda tüm türlerin canlıların birbirlerine nasıl bağlı olduğu doğamızı onararak geri kazanma ve hep korumanın gereği hususlarında yaygın bilgi ve katılım sağlamanız mühim diyor Prof. Dr. Karaosmanoğlu. Sağlıklı yaşam, sağlıklı gezegende mümkün. Biyolojik çeşitliliği doğal yaşam zincirine müdahale etmeyi bırakmalıyız. Dünyamızda her tür kendi ekosisteminde yaşamalı diyor. Bu hafta çevre alanında Doğu Akdeniz Çevre Platformu adı altında bir araya gelen 18 çevre kuruluşu bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Adana'ya temiz hava adresindeki kampanyanın talebi Adana'nın yumurtalık ilçesi su gözü kumsalına yapılacak ve üstelik ithal kömürle çalışacak Hunutlu termik santrali inşaatının bir an önce durdurulması. Adana'nın ve İskenderun körfezinin bir termik santral daha kaldırmayacağını belirten kuruluşlar... Halk sağlığını tehdit eden Santral'in sağlık etki değerlendirmesi ve tüm körfezi kapsayan kümülatif hava kirliliği modellemesi yapılmadan inşaatına başlandığı belirtilerek Santral inşaatının durdurulmasını talep ediyor. 18 kuruluş bu bölge yıllardır kirli hava ile mücadele ediyor. Çünkü hemen yanı başında bir santral daha var. Bölgedeki hava kirliliği limit değerlerin çok üzerinde diyor. Sen de bu kuruluşların çağrısına katılıyorsan kampanyayı imzalayıp bu talebin yetkililere daha güçlü ulaşmasına destek olabilirsin. Kampanya adresi change.org, Taksim, Adana'ya temiz hava. Dünya Çevre Günü'nde bir çevre kampanyası başarılı olan avdan termik santralinin kapatılmasından sonra yine termik santraller konusunda. Çevrenin korunması için mücadele eden isimlerden biri de Güldane Şahin. Güldane Şahin, Alanya'da yaşayan bir vatandaş ve Alanya'daki Yeşilöz sahilinde akaryakıt bu uçaltım tesisinin büyütülmemesi için mücadele ediyor. Change.org Taksim Yeşilöz sahiline dokunma 38 bin kişi imza atmış. Projenin ÇED raporu onaylansa da yöre halkı bir araya gelerek yürütmeyi durdurma davası açmış durumda. Yeşilöz sahili karetta karetaların yuvalama alanı, özellikle de nesli tehlike altındaki kum zambaklarının Bulunduğu bir bölge bu bölgeyi korumak için Change.org Taksim Yeşil Öztahin'e dokunma adresine gidebilirsiniz. Figen Ant, çevre ve doğa için mücadele eden bir duyarlı vatandaş. Change.org Taksim Kırmıtlı Kuş Cenneti adresindeki kampanyasında talebi Osmaniye'deki Kırmıtlı Kuş Cenneti'nin yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilip, Bir statü kazanması ve sulak alan ilan edilmesi. Kampanyada şöyle demiş. Bilinen 250 çeşit kuşun yer aldığı kırmıtlı kuş cenneti şu anda bakımsızlıktan yitmeye yüz tuttu. Kırmıtlıya gereken özenin gösterilsin. Göz dolduran doğasıyla ve çeşitli kuşlarıyla cennet olmaya devam etsin, korunsun. Öksüz kalan cennetimizde bir başka düşümüz de şudur ki. Kuş doğa fotoğrafçılarının çalışma alanlarından biri, doğa severlerin merak ettikleri bir yer, gezginlerin listesindeki yerlerden biri olsun. Ama her şeyden önce buradaki ekosistem doğa korunsun. Senin de çabanla Kırmıtlı'yı kurtarabiliriz. Destek ol, imzala, paylaş demiş Figen Ant, Change.org Taksim, Kırmıtlı Kuş Derinleti adresindeki kampanyasında. Gazi Paşa Platformu'nun başlattığı kampanya Antalya'nın 50 bin nüfuslu... Gazi Paşa ilçesinde karetta karettaların yuvalama alanı olan sahillerin sit derecesinin düşürülmesi planlarına karşı çıkıyor. Change.org/taksimgazi-paşa adresindeki kampanyada bölgenin betonlaşmasına yönelik endişeler dile getiriliyor. Gazi Paşa ayrıca nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarının da görüldüğü bir bölge. Bölgenin koruma statüsünün düşürülmesine karşı çıkan kampanya change.org/taksimgazi-paşa adresinde devam ediyor. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Ayar. Sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Gününüz kutlu olsun. Fazalitesi yine buluşmak üzere. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi